Rahmetullahi ve Berekatuhu Tabi Musa bazı şeyleri hatırlattı sohbet ediyoruz inşallah ee, Şöyle diyelim yani tabi bu menhecden bahsedildi ancak biz daha önce de ifade etmiştik ee, hatta bu taklit konusuna başlarken hatırlarsanız e, bazı ayetler hatırlattık bazı hadisler söyledik dedik ki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 günahlarınızı bağışlasın. Ya da Nisa suresi 80. ayette men etal rasul fekad Allah. Kim رسولe itaat ederse gerçekten Allah'a itaat etmiştir. Hatta Aisset ve hadis var bununla ilgili. Diyor ki bana itaat eden men etani fekad Kim bana itaat ederse gerçekten Allah itaat etmiştir. Dolayısıyla Musa abinin söylediği gibi aslında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 dört ve beş Allahu alem. O hevadan konuşmaz, onun konuştuğu vahidir. Ya da geçen hafta yine geçen derste söylediğimiz Ahzab suresi 36. ayet. Vema kana di mu'minin ve la mu'minatin ıdaqadallahu ve rasuluhu emran. En yakune lhom chiara min emrihim. Allah ve Resulü bir konuda hüküm verirse o konuda tercih yapma hakkı yoktur. Dolayısıyla aslında muhataplara verilmesi gereken şey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 Ancak o bir tarafta, ya da bir örnek daha verelim. Müslüman bir kadın e, bugün kadınlara göre namaz kılmak isterse bunu örnek verdi diye söylüyorum ben Musabi. E, kadınlar, yani normal kadınlar nasıl namaz kılıyorlar? İşte rukuyu tam yapmıyorlar. Kudları farklı, işte el bağlamaları farklı vesaire bir takım bid'atler var. Bir Müslüman kadın acaba yine toplumda dışlanmamak için ve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 ee, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir hadiste diyor ki diyor ki kim insanların insanların kendisine buğz etmesinden korkarak insanların kendisine buğz etmesinden korkarak veyahut insanların onu dışlamasından korkarak onların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 Kimdir o garipler diyorlar ey Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. O şöyle buyuruyor. اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ ma أَفْسَدَ النَّاسُ min بَعْدِ min sünneti." Onlar insanların benim sünnetimden bozduğu şeyleri düzeltenlerdir. Ve bu anlamda İmam Elbani Rahimahullah bir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 ahlaktır diyerek bir ayrım yap, yapmaksızın hangi konuda muhatap olursak olalım, nerede sünneti ikame ederiz ve bid'atı def ederiz mücadelesini yap, vermekteyiz. Çünkü ben bazı şeyleri önceleyeceğim diyerek inandığım sünneti gittiğim bir camide eğer tabbih edemiyorsam veyahut bid'at olduğunu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 Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'e bir alternatif değildirler. Ve ben bazı arkadaşlar mesela bu anlayışımdan ötürü bana diyorlar ki abi biz cenazelerde işte elimizi açıyoruz ancak Fatiha okumuyoruz yani. Biz biliyoruz ki bu bir Ben de diyorum ki ne peki siz niçin el açıyorsunuz? Neden aylaştığınızı bana söyleyin diyorum. E diyorlar ki insanlar hani şey bizi dışlamasınlar. Ben de diyorum ki hayır.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 Bugün bunlar Musaya uymuyorlar. Bugün bunlar İsa'ya uymuyorlar. Hatta hatta kendisini Müslüman addeden kimseler kimlere uyuyorlardır acaba? Evet. Yahudi ve Hristiyanları cennetlik görenler, onları efendime söyleyeyim e, ne bileyim e, kurtulmuş olarak görenler gerçekten kime uyuyorlar? Allah Resulü ve Vasilemi ne kadar anlamışlardır? Buna dikkat etmek gerekir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 Geldi mi abi ses? Ses geldi mi? Heh. Var mı abi ses? Sesim geliyor mu arkadaşlar? Lan bakmıyor.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 Allahu Ekber ben Allah'a sığınıyorum dedim böyle bir şeyden. Yani ne? Yani bizim bir ve beraber yani işte böyle bakınız biz şöyle bir sayıyız şöyle. Vallahi dedim bu şeytanın ihvasıdır. Bundan Allah'a sığının. Buraya gelme sebebiniz Allah rızasıysa geliniz. Bunun dışında başka hiçbir sebeple gelmeyiniz. Ve bizim o karşı tarafta ayrıldığımız arkadaşlar,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 Subhanak Allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa entestagfiruka wa etubu ileyk Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh